Hoş geldin. Bugün e, Doktor Alaaddin Ali'nin ''İlham verici hikayeler ve büyük anlamlar'' kitabından... E, ...bence çok çarpıcı bir öyküye, ada ve yanan kulübeye derin bir dalış yapıyoruz. Senin için bu metinden damıttığımız hani temel dersleri ve düşündürücü noktaları konuşacağız birlikte... Hikaye aslında bildik bir şeyle felaketle başlıyor, gemi kazası oluyor, ıssız bir ada, tek başına kalmış bir adam, hayatta kalmak için derma çatma bir kulübe yapıyor kendine işte dua ediyor, bir kurtuluş umudu arıyor sürekli. Ama günler geçiyor tabii, ufukta bir e, değişiklik yok. Evet, başlangıç tam bir hani hayatta kalma mücadelesi. Fakat e, kaynak metnin özellikle altını çizdiği bir nokta var. O da adamın bu zorlu süreçte yaşadığı içsel dönüşüm. Burada karşımıza e, İslam inancındaki imtihan kavramı çıkıyor. Yani bu zorluklar sadece başına gelen hani, talihsiz olaylar değil... ...aynı zamanda inancını ve karakterini sınayan... ...belki de güçlendiren birer deneyim olarak sunuluyor metinde. Adamın sabretmeyi öğrenmesi, hani teslimiyete yönelmesi falan... ...işte bu sürecin bir parçası. Tam da e, belki bir düzen kurdum artık derken... Beklenmedik bir darbe daha geliyor. O tek sığınağı yani kulübesi yanıp kül oluyor. İşte bu tam bir çöküş anı değil mi? Metin adamın neden ben neden bu kadar acımasızlık diye feryat ettiğini yani umudunun tamamen tükendiğini çok canlı anlatıyor. Hani senin de kendini kolayca yerine koyabileceğin bir an bu. Ancak hikayenin asıl düğümü tam da burada çözülüyor aslında. Bu yani tam bir felaket gibi görünürken ertesi sabah ufukta bir gemi beliriyor. Kurtarma ekibinin kaptanı ne diyor peki? Uzakta bir duman işareti gördük. Aa evet. Birinin yardıma ihtiyacı olduğunu anladık. İşte o an yanan kulübenin dumanı meğersem bir yardım çağrısıymış. İşte o aha anı dediğimiz şey. Yani en büyük kaybı sandığı olay aslında kurtuluşunun anahtarı oluyor. Metin bunu çok güçlü bir ilkeyle bağlıyor. Her şerde bir hayır vardır. Hatta bir paralellik de kuruyor Hazreti Yusuf'un kıssasıyla. Hatırlarsın belki onun kuyuya atılması nasıl Mısır'da yükselişine bir kapı açtıysa buradaki yangın da benzer bir e, dönüştürücü olay olarak yorumlanıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bu deneyinden damıtılan ve metinde şey, kazazedenin mirası olarak adlandırabileceğimiz çok değerli dersler var. Ve bunlar sadece hikayedeki adam için değil, aslında hepimiz için geçerli olabilecek ipuçları. Peki, nedir bu dersler? Şöyle bir bakalım. İlk dikkat çeken, sanırım bakış açısının gücü, yani felaket gibi görünen bir olayın aslında bir nimete dönüşebileceği fikri. Metin bunu nasıl işliyor sence? Şöyle, Metin bu değişimin hani otomatik olmadığını gösteriyor. Adam önce bir isyan ediyor, çaresizliğe düşüyor değil mi? Ancak sonradan e, yanan kulübenin kurtuluşuna vesile olduğunu anladığında o şer gibi görünen olayın içindeki hayrı fark ediyor. Bu da bizi aslında ikinci derse bağlıyor. Zorlukların içinde bir anlam aramak. O imtihan dediğimiz kavram burada tekrar devreye giriyor. Yani zorluklar bizi olgunlaştırabilir. ...güçlendirebilir... ...özellikle her şey karanlık göründüğünde... ...hani ilahi bir plana... ...ya da işleyişe güvenme fikri... ...metin bunu tevekkül kavramıyla ilişkilendiriyor... ...değil mi? Aynen öyle... ...tevekkül yani elinden gelen çabayı gösterdikten sonra... ...sunucu yaradana bırakma... ...ona güvenme hali... ...adam kulübesini yapmış... ...duasını etmiş... ...yani elinden geleni yapmıştı aslında... ...kulübenin yanması onun kontrolü dışındaydı... ...ama kurtuluşta beklenmedik bir yerden geldi... Bu da dördüncü derse bağlantılı tabii. Minnettarlık. Sadece kurtulduğu için değil, belki de en başta hayatta kaldığı için bile şükretmek. Hani o temel minnet duygusu. Ve tüm bunların temelinde yatan, belki de hepsini mümkün kılan son ders, umudu asla kaybetmemek. Kesinlikle. Bu da sabır kavramıyla yani zorluklar karşısında yılgınlığa düşmeden dayanma, sebat etme gücüyle çok yakından ilişkili. Gördüğün gibi bu dersler aslında birbirini tamamlıyor ve besliyor. Bakış açını değiştirdiğinde anlam buluyorsun, anlam bulduğunda güvenebiliyorsun, güvendiğinde minnettar olup umudunu koruyabiliyorsun, birbirine bağlı yani. Özetle Doktor Alaaddin Ali'nin bu hikayesinden yaptığımız bu derin dalış bize şunu fısıldıyor sanki. En karanlık anlar bile e, beklenmedik aydınlıklara gebe olabilir. Yanan bir kulübe, evet kurtuluşu ateşleyen bir kıvılcıma dönüşebilir. Aynen öyle. Bu sabır ve tevekkül gibi kavramların hani hayattaki zorluklar karşısında ne kadar güçlü birer dayanak olabileceğini gösteren çok etkileyici bir metafor aslında. Peki tüm bunlar senin için ne ifade ediyor? Bu hikaye sende hangi düşünceleri uyandırdı acaba? Metnin sonundaki şu güçlü mesaj üzerine biraz düşünmeye değer belki de. Ne dersin? Eğer geleceğiniz karanlık olduğu için önünüze, geçmişiniz acı verici olduğu için arkanıza bakamıyorsanız, yukarı bakın. Sizi seven, koruyan, duyan ve gören biri var. Bu sözlerle seni baş başa bırakalım şimdilik. Bir sonraki derin dalışımızda görüşmek üzere.